İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e indirilene ki o Rablerinden gelen haktır inananların ise Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.